Kızıntı Dergisi 2008 yılı Haziran sayısı Başyazı Şeytan ve Çağdaş Takipçileri Şeytan, Allah'ın rahmetinden uzak düşmüş, işi azgınlık ve azdırma, varlığını fitne, fesat, nifak ve şikak ekseninde sürdüren, lanetlik bir talihsizdir. Şeytanettir onun her işi ve şer peşinde koşar sürekli. Koşar ve insanlarda kötülük duygularını tetikleyerek, onları iyilikten, güzellikten ve faziletten uzaklaştırarak, adeta kendine benzetip avaneleri haline getirir. Dini emirlere baş kaldırma, Allah ve Peygamber'in dediklerini tersine çevirme, menhiyat yollarına su serpip insanları bohemleştirme, O'nun en çok üzerinde durduğu hususlardandır. O her zaman ve her yerde, kanun ve kural tanımamazlığı yeyler atmosferine girenlere. Böylelerinin hırslarını şahlandırır, cismani ve bedeni arzularını kamçılar onlara sürekli çalma çırpma yollarını gösterir Zevku Safa ile başlarını döndürür ve pek çoğunu kendi gibi iblisleştirir Belli hikmet ve maslahatlar için, insanın varlık atlasına yerleştirilmiş bulunan bir kısım insani hisleri, olumsuzluk istikametinde kullanmada onun eşi menendi yoktur. O, kirli atmosferine girme bahtsızlığına maruz kalanlara, güzellikleri çirkin, çirkinlikleri de güzel göstermede fevkalade mahirdir. Avladığı talihsizleri, ifal ve propagandalarıyla öylesine, beden ve cismaniyetin kulları köleleri haline getirir ki artık böylesi zavallıların bir daha da hakiki insan olma ufkuna yönelmeleri adeta imkansızlaşır. İnsanoğlu bu muzır mahluku ilk defa Hz. Adem'e secde hadisesinde Allah'a baş kaldırmasıyla tanısa da bu bahtsızın sergüzeştisi, Allah-u Alem iç problemleri ve düşünce çelişkilerine bağlı olarak çok daha eskilere dayanmaktadır. O tabiatındaki potansiyel kıskançlık hissi, aldatmacı birliyeti, benlik duygusu, isyan ruhu ve şöhret zafıyla bütün bunlarda iradesi bir şartı adi günümüzdeki takipçileri gibi isyan ahlakıyla sürekli köpürüp duran, fesada kilitlenmiş, bayağılardan bayağı bir varlıktır. Onun iç dünyasını ve mahiyetini teşkil eden esas unsurlarında, sürekli kötülük duyguları kaynayıp durduğu için, yörüngesine giren ins ve cinden herkese de aynı şeyleri mırıldanır. Hususiyle de bir kısım karakter problemi olanları kendine benzetmeye çalışır. Ve böylelerine mütemadiyen şeytani mülahazalar üfler. Onların dem ve damarlarında dolaşır ve bu bahtsızlara hep negatif şeyler fısıldar. Bu zavallılar iç dünyalarında şekillenen söz, beyan ya da yazıya dökülen düşünce şeklindeki olumsuzlukları kendi fikirleriymiş gibi sanırlar ama bütün bu menfiliklerin arkasında şeytani dürtülerin olduğu açıktır. Bu itibarla da insanlara karşı ve hususiyle de ehl-i imana karşı kin ve nefret taşıyan, onları baştan çıkarmaya çalışan, yer yer bir kısım zayıfların hayvani hislerini tetikleyerek bunları bu hemliğe sürükleyen, kendi gibi düşünmeyenlere saldıran, yerinde kargaşa çıkarıp genel havayı geren ve değişik kesimleri karşı karşıya getiren, her zaman nipak ve şikak peşinde koşan, Kur'an ifadesiyle müminlerle bulunduklarında onlardan görünen, radikal küfür babalarının yanlarına döndüklerinde de, gerçek düşüncelerini ortaya koyan, bu tür fitne örgütleri ve şeytan avaneleri de, Mecazen, şeytan kabul edile gelmiştir. Ki Kur'an'ın şeyatînel insi vel cinn ayetinde deşifre ettiği insi şeytanlar da işte bunlardır. <gülüyor> Hz. Adem aleyhisselama secde emrine hayır diyerek isyan bayrağı açan, hatta daha da ileri giderek Hakka karşı diyalektik ve cedele girişen şeytan ne ise günümüzün modern mefis toları da onun izinde hemen her zaman sürekli iyiye güzele baş kaldırmakta, Allah'ı peygamberi unutturmaya çalışmakta ve şeytani mülahazaların gelişip güçlenmesine zemin hazırlamaktadırlar. Göte'nin de Faust kitabında ifade ettiği gibi dünden bugüne şeytan ve insan mücadelesi, küfür ve iman redleşmesi, hiç dinmemiştir ve dinmeyecektir de. Bu mücadele çerçevesinde bazen zemin, küfür ve ilhada müsait hale getirilmiş ve mülhitler bütün bütün küstahlaştırılmış, bazen mümin gönüller kaba kuvvetle sindirilmiş, bazen bir kısım şımarık ruhlar, kendilerinden başka kimseye hakkı hayat tanımama despotizmasına girmiş, bazen de günümüzde pek çok imsaliyle ürperdiğimiz türden ne zulümler ne zulümler işlenmiş ve işlettirilmiştir. Düşünmemişlerdir bu tiranlar. Kendilerinden daha güçlü bir kudreti kahirenin mevcudiyetini düşünmemişlerdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı olduğunu bugün insanlara cevrü cefada bulunanların yarın sürüm sürüm hale gelip inleyeceklerini. Bundan daha acısı da Hayatlarını zalim ve müstebitlerin güdümünde sürdüren talihsizler, olup bitenlerden hiç mi hiçbir şey anlamamışlardır. Anlamamış ve hep başlarındaki tiranların emellerine hizmet etmişlerdir. Fark edememişlerdir ne duruma düştüklerini ve ne bayağı işlere itirdiklerini. Böyleleri için ne hoş söyler Namık Kemal, Mu'ini zalimin dünyada erbabı dena ettir. Köpektir zevk alan sayyadı bir bi insafa hizmetten. İşin doğrusu, böylelerinin sonu da her zaman çok acı olmuştur ve olmaktadır. Atalarımız, şeytanın dostluğu dar ağacına kadardır derler. Bunların akıbeti de işte hep böyle noktalanmıştır. Bunlar dünyada hiç gülmedikleri gibi, geleceklerinden de asla emin olamamışlardır. Olamazlardı da. Zira insi cinni şeytanlar onların ruhlarını çarpmıştı. Evet onlar bir kere daha Mephiston'un o sinsi oyununa gelmişlerdi. Aldanmışlardı dost görünen düşmanlara ve kendilerinden sandıkları yabancılaşmış ruhlara. Şimdilerde bu gariplerden garip dünyaya musallat olan mülhitler, münkirler, bohemler, şehvet simsarları, hak ve adalet bilmez tiranlar, talihsiz yığınlara şeytanların yapmadıklarını, yapamadıklarını yapmaktadırlar. Öyle ki, düşünceleri olabildiğine kirli, ağızları bozuk, İçleri kin ve nefretle köpürüp duran bu şer şebekeleri, kendileri gibi düşünmeyenlere sürekli saldırmakta, herkese bir çeşit kara çalmakta, istediklerini göklere çıkarırken, istemediklerini de rahatlıkla yerin dibine batırmaktadırlar. Akif merhum, lanetle anılan bu müstagriplerden bazıları hakkında, ağır bir üslupla da olsa şunları söyler. Üdeba'mız ana avrat sövüyor birbirine. Türlü atlarla çıkan namütenahi gazete, Ayrılık tohumları saçıyor bol bol memlekete. Evet bu, evvelki gün öyle olmuştu. Dün de öyleydi, şimdi de öyle. Allah bizleri, Haytan'ın arkasına takılıp gitmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır ve sizi hep hayasızlık ve çirkin işler yapmaya teşvik etmektedir diyerek ondan uzak durmaya çağırmış. O lanetli küstah Allah'ın kendisini kovmasına karşılık ben de senin kullarından bir kısmını kendime rahmet ederek her zaman onları saptıracak ve çeşit çeşit kuruntularla avutacağım beyanıyla bu mel'unun hıncını hatırlatarak, bizi teyakkuza sevk etmiş. Sen beni lanetlediğin için, ben de senin kullarının yolunu keserek, sürekli onları gözlemeye koyulacağım. Onlara pusular kuracak, sonra da kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından gelerek onları ifsad edeceğim, fermanıyla, ortaya konan şeytani kine ve nefrete karşı da temkinli ve sağduyulu olmaya davet etmiştir. Keşke bütün bunları anlayabilseydik.